Yine benim yanımda huyu güzel, yüzü güzel, sözü güzel bir kadim dostum var. Kim ya o? Sözü, yüzü güzel olan? Kim olacak? Sen karagözüm. Ha! Benim yanımda da huysulu, tuzu kuru, yüzü içi geçmiş turşuyu andıran biri var. Efendim. <gülüyor> Kim olacak sen hacivatım Aşk olsun birader Ben sana iltifat üstüne iltifat edeyim Sen de kalk bana hakaret et Hakaret değil birader Hakikat Hareket. Tamam efendim tamam <gülüyor> Maşallah pek neşeli gördüm seni bugün Gam yok Keder yok Hayırdır? Yoksa senin kaynana sizin evde kalmaktan vaz mı geçti? Vaz geçer mi birader? Bizim kaynana bizden çıkmaz artık. Eve yerleşti iyice. Yani gün gelir Deniz Baykal CHP'yi bırakır ama bizim kaynana bizi bırakmaz. Büyüktür efendim ilişme. Tamam büyüğüm diye ilişmiyorum ama bu kaynana daha ne kadar büyüyecek birader? 100 yaşına geldi. Senden benden genç duruyor. Bir gömsek de helvasını yesek. Aman efendim öyle deme. Seninki bedduaya girer. ...hem yaşlılara, Allah sağlıklı ömürler versin demek icap eder. Cümlemize ama kaynanam hariç. Karagöz'üm. Kaynanam hariç çünkü onun ömrü zaten sağlıklı. <gülüyor> ama benim ömrümü yedi bitirdi. gözüm sen abarttın iyice. Seninki artık kıybet oldu. Kıymet mi oldu? Kıyamet diyecektin galiba. Çünkü benim kaynana kıyamet alameti. Kıybet birader, kıybet. Kıybet mi? O nedir acı var Kıybet arkadan konuşmaya denir dedikoduya denir. Arkasından konuşmuyorum ki. Her gün yüzüne de söylüyorum bunları. Olmaz. Yine de biri burada yokken onun istemediği şekilde konuşman gıybet olur. Günahı vardır efendim. Nasıl ya günahı vardır? Yani huzurum ahşerde senin sevabın alınır Dedikodusunu yaptığın, gıybetini yaptığına verilir. Vay, bizim kaynanaya bak. Bizim sevaba da göz dikti. Bu dünyamı yaktığı yetmiyormuş gibi öbür dünyamı da zindan edecek bana. Birader hala gıybete devam ediyorsun. Ama doğru söylüyorum acıvatım. Doğru söylemezsen iftira olur. O zaten daha büyük suç. Ee, hadi ya. Ee, elim ayağım birbirine dolandı şimdi. Ee, ne yapmak gerekir acı? Git Git Allah helalleş. Niye yal ölecek miyim? Helalleş. Yani kaynanacığım. Bugün senin hakkında ileri geri konuştum. Pişman oldum. Hakkını helal et diyeceksin. Bizim kaynanaya. Evet. Ben karıyı boşarım ama bizim kaynanaya gidip böyle bir şey demen. Kibir yapma efendim. Hepimiz kuluz sonuçta. Demem ben eşeğim diye anırırım ama yine de böyle bir şey demem. Sen bilirsin öteki tarafa gidince halledersiniz artık. Yahu bunun başka bir yolu yok mu birader? Yok. Sen öyle zannet ben buldum bile. Nasıl olacakmış? Ben de bizim oğlanı ayarlayacağım. Git annemnenin yanında benim hakkımda ileri geri konuş diyeceğim. Bizim kaynana da gaza gelip benim hakkımda gıybet edecek. <gülüyor> ben de onun sevabını alacağım. Nasıl fikir? Karagöz bu işler dalavereyle olur mu hiç? Dalavere yok. O da çenesini tutsun hakkımda konuşmasın. Alırım sevabını hakkımda konuşma kaynana. <gülüyor> e, akılsız Karagöz. Bu planı yaptığını her şeyi görüp bilen Allah biliyor. Ona ne diyeceksin? Ee, şey. Ben en iyisi kaynanamdan helallik isteyeyim. Ha şöyle birader. Aferin sana. Ama birader bugün benim için yaz günü. Ah koca kara göz. Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Yaz günün kutlu olsun. Kimse hakkında gıybet etmezsen... ...böyle dövülmene de gerek kalmaz efendim. Olur ha olur. Başımı omuzuna yaslayabilir miyim birader? Yasla kardeşim yasla. <gülüyor>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 Bu harisiyelere söyleyebilen birini bulsaydık ya. Abiciğim, <gülüyor> <bunu> gürültü yapmayın <gülüyor> stüdyodayız. Pardon, <gülüyor> <gülüyor>